Öncelikle Mehdi Aleyhisselam'la ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan oldukça fazla rivayetler yapılmıştır. Oldukça fazla hadis vardır. Bu hadisleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet eden sahabelerin isimleri şöyle. Osman bin Affan Ali bin Ebu Talib, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Auf, Hüseyin bin Ali, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Umar bin el Abdullah bin Amr bin As, Ebu Sa'id al-Khudri, Cabir bin Abdullah el-Ensari, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Ammar bin Yasir, Auf bin Malik Rasullah Resulullah'ın azatlı azatlı kölesi Sevban, Kurra bin Iyaz, Ali el Al Hilali, Huzeyfe bin Yemen, Abdullah bin Kharis bin Cazaz Zubeydi, Zubeydi, İmran bin Hüseyin, Ebu Tufeyl, Cabir bin Macit es Ebu Eyyub el Ensari, Ebu Umam el Bahili, Abbas bin Abdul Abdulmuttalib Temim ed Ayşe binti Ebu Bekir, Amr bin Murra el-Cuhani. Bu sahabeler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'den hadis rivayet etmişlerdir Mihdi Aleyhisselam'ın geleceği ile ilgili. Ancak biz bunların içerisinde biliyorsunuz hem sahih olan var, hasen olan var, bir de e, efendime söyleyeyim eee Sahih, hasen ve zayıf olan hadisler var. Tabi ki biz e, dersimizin gereği Kur'an ve sünnete dayalı olarak, Sahih naslara dayandırarak inşallah bu haberleri nakledeceğiz. Ahir zamanda Allah subhanahu wa Taala'nın onunla bu dini güçlendireceği Ehli beytten birisi çıkar ve yedi sene e, idarede bulunur. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolmuşsa o adaletle doldurur. Ümmet ondan önce görmediği bolluk ve bereketi onun zamanında görür. Yeryüzü ürününü çıkarır. Gökyüzü yağmurunu yağdırır. Mal sayılamayacak kadar çoğalır. İbn Kesir rahimehullah diyor ki onun zamanında ürün bol olur. Ziraat artar, mal çoğalır, otorite galip gelir, din güçlü olur. Düşmanın burnu sürtülür. İyilikler devamlı olur. Mehdi aleyhisselamın ismi, Resulullah aleyhisselatü vesselamın ismidir. Babasının ismi de, Resulullah aleyhisselatü vesselamın babasının ismidir. Yani, Muhammed bin Abdullah, veya, Ahmet bin Abdullah'tır. O, Fatıma'nın soyundan, Hasan i̇bn Ali, e, radıyallahu anh yoluyla gelir. İbni Kesir, Mehdi aleyhisselam hakkında şöyle diyor, O, Muhammed bin Abdullah, Alevi, Fatimi, Haseni, radıyallahu anh'tır. Yani diyor ki, o, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselamın soyundan olan e, Alevi Fatimi Hasani, Haseni'dir. Yani e, Ali ile Fatıma'nın oğlu e, Hasan'dan olma onun soyundan gelmedir. Hadislerde gelen şekli ise şöyledir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu ince, uzun ve kıvrıktır. Mehdi aleyhisselam doğu tarafından çıkacaktır. Sevban radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Yakte tülü'nde <gülüyor> kenzikum felâfeh kulluhum ibn-i halifeh sümme lâ yasiru ilâ vâhidim minhum sümme tatlu'u تطلع, الراي... تطلع الرايات السود من قبال المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوى على الثلج فإنه خليفة الله المهدي sizin hazinenizin yanında üç kişi savaşır. Hepsi de halife çocuğudur. Sonra bunların hiçbirisine olmayacaktır. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkar. Hiçbir kavmin öldürmediği bir şekilde sizleri öldürürler. Ravi diyor ki, Sonra bir şey söyledi, onu ezberleyemedim. Eğer siz onu görünce, kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa gidip ona beyat ediniz. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan haber verirken, kar üzerinde emeklemek kaydıyla olsa dahi gidip ona beyat ediniz buyurmaktadır. Ancak son olarak, hadisin, metninin son olarak ifade ettiğim kısmında, çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir sözüne. Elbani Rahimullah diyor ki, e, Mesela bu hadis İbn-i Mace, Fitenbâbül Hurucul Mehdi'de geçiyor. Yine hakimin müstedrekinde, Hakim Buhari ve Müslüm'ün şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi de ona katılmıştır. İbn-i isnadı kavi ve sahihtir demiştir. Elbani Rahimullah diyor ki, Hadis o Allah'ın halifesi Mehdi'dir sözü hariç anlamı sahihtir. Yani Allah'ın halifesi sözüyle alakalı olarak Elbani Rahimullah diyor ki onun dışında sahihtir. i̇bn Mace Sevba'nın rivayetinin bir benzerini al yoluyla i̇bn Mesrut'tan Mes'ud'dan merfu olarak rivayet etmiştir ve senedi hasemdir. O hadiste Allah'ın halifesi sözü yoktur. Yani bir hatırlatma yapıyor Elbani Rahimullah. Diyor ki İbn-i Mace diyor. Sevva'nın rivayetinin bir benzerini Alkame yoluyla İbn-i merfu olarak rivayet etmiştir ve senedi Hasendir. Oradaki o hadiste Allah'ın halifesi sözü yoktur. Niçin kabul etmiyor Allah'ın halifesi onu inşallah açıklayacağız. Devamla diyor ki Elbani Rahimullah. Allah'ın halifesi ziyadesinin hadiste sabit olmuş bir tariki yoktur. Bu cümleye şahit olacak, kabul edilebilir bir rivayet de yoktur. Olsa bile münkerdir. Çünkü dinde Allah'ın halifesi demek caiz değildir. Dinde Allah'ın halifesi demek caiz değildir. Zira Allah'ın şanına yakışmayan acizlik ve eksiklik anlamı ortaya çıkar. Elbani Rahimahullah, daha sonra İbn-i Teymiye Rahimullah'ın fetavada şöyle dediğini naklediyor. Muhakkak ki, bu, bu okuyacağım ifadeler İbn-i Teymiye ait. Muhakkak ki halife Allah'ın vekili anlamındadır. Halife, Allah'ın vekili anlamındadır. Bu yüzden Allah'ın halifesi demek caiz değildir. Yüce Allah haydır, yani diridir. Şehittir, her şeyi görendir, yani şahit. Muhaymindir, kollayan, gözetendir. Kayyumdur, o kendi kendine yetendir, başkasına muhtaç değildir. Rakiptir, koruyup gözetleyendir. Hafızdır, himaye edendir. Alemlere ihtiyacı olmayandır. Halife, vekil ancak vekalet verenin ölmesi veya orada bulunmaması halinde vekillik yapabilir. Allah ise bu gibi eksikliklerden uzaktır. Dolayısıyla bu ifadeyi münker görüyor Elbani Rahimullah. Diyor ki hadisteki bu bölüm yani Allah'ın halifesi ifadesi e, kabul etmiyor. Onun dışında hadisin sahih olduğunu söylüyor. Zaten selef de halife, e, halifetullah demiyordu. Yani Allah'ın halifesi demiyordu. Ne diyorlardı? Veliyul emr diyorlardı daha sonra ulul emri demeye başladılar. Yani müminlerin emirini diye hitap etmeye başladılar. Yani e, bu mana itibariyle de sakıncalı olduğundan hadisin bu kısmını münker görmekte. Elbani Rahimullah onun dışında tasih ediyor. Yine İbni Kesir şöyle diyor. Doğu tarafından olan insanlarla desteklenecek olan ve onlar Mehdi'ye yardımcı olacaktır. Onun otoritesini oluşturacak ve altyapısını kuracaklardır. Yani Doğu tarafındaki insanlar Mehdi aleyhisselamın Ahvani e yardımcıları olacaktır. Bayrakları siyah renkli olacaktır. Çünkü bu renk vakarlı bir renktir. Resulullah aleyhisselatü ve bayrağı da siyah renkliydi ve adına İkab denirdi diyor. Ahir zamanda hakkında övgü ile söz edilen ve gelmesi beklenilen Mehdi Aleyhisselam'ın esas çıkış yeri doğu tarafı olacak. Ama bununla ilgili bazı hadislerin delalet ettiği gibi kendisine Kabe'de beat edilecektir. Mehdi'nin çıkacağına dair, demin dersin başında ifade ettiğimiz gibi, Oldukça fazla sahih hadis vardır. Bu hadislerin kiminde doğrudan ondan bahsedilmiş, bazılarında ise onun şeklinden bahsedilmiştir. Biz burada onlardan bazılarını aktaracağız. Bu hadislerde onun ahir zamanda çıkışının kıyamet alametlerinden olduğunu göstermeye çalışacağız. Ebu Said el-Hudri Radıyallahu an Rasulullah aleyhisselat ve selam'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Yahrucu fi akhir ümmeti Mahdi, Yusqihi Allahu al-Gayth, ve tuxrjul ardu nbatha, ve yutul malu sipaha, ve teksurul maşiyah, ve tağzum ümmə yayishu sabağa veya sekiz yani hijaja ümmetimin son zamanlarında Mehdi Aleyhisselam çıkar buyuruyor Allahü Aleyhisselatü Vesselam onun zamanında Allah yağmur yağdırır yer ürününü çıkarır mal herkes arasında eşit olarak paylaştırılır ve büyük baş hayvan artar Ümmet güçlü olur. Yedi veya sekiz yani yedi veya sekiz hac yaşar Mehdi aleyhisselam. Bu hadis hakimin mustedrekinde e, geçmiştir ve hakim isnadı sahihtir demiştir. Buhari ve Müslim rivayet etmemiştir. E, Zehebi de ona katılmıştır. Elbani şöyle diyor bu senet sahihtir. Ravileri sikatır sikadır. Estisilatü ve Hadis-i da geçmektedir 711 numara ile. Yine Ebu Sa'id radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. bil bilmehdi Yub'atü fi ummeti ala ihtilafin minen nasi ve zalazil, fe yemli'ul arda qista ve adlanca كما mulat jawran ve zulma yerda anhu sakinul sakinus sema'i ve sakinul sihaha şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam sizi Mehdi ile müjdeliyorum o insanlar arasında anlaşmazlık ve depremler olduğu zamanda gönderilir yani insanlar arasında fitnenin çokça olduğu ve depremlerin çokça olduğu bir dönemde gelir. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolmuşsa onu doğruluk ve adaletle doldurur. Gökte ve yerde kim varsa ondan razı olur. İnsanlar arasında mal sıhhah olarak paylaştırılır. İnsanlar arasında mal sıhah olarak paylaştırılır. Oradan birisi sıhah nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bisaviyeti beyne'n nas insanlar arasında eşitliktir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamla diyor ki, Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin gönüllerini zenginleştirir. Yani adamın bu sorusuna, sahah nedir sorusuna Aleyhisselatü Vesselam, insanlar arasında eşitlik dedikten sonra, Allah Muhammed ümmetinin gönüllerini zenginleştirir. Adaleti onları kapsar. Öyle ki, bir gölevliğe emreder o da şöyle bağırır. Kimin mala ihtiyacı var insanlardan yalnız bir adam kalkar şöyle der. Yani Mehdi aleyhisselam zamanında öyle mal çoğalır ki bir münadi çıkarak şöyle seslenir. Der ki kimin mala ihtiyacı var. İnsanlardan sadece bir adam kalkarak şöyle der haznedara var ve ona muhakkak ki Mehdi'nin bana mal vermeni emrettiğini söyle. O da ona avuç avuç al der. Aldıklarını kucağına yığar. Kucağındakiler dikkat çekince aldığı bu maldan ötürü pişman olur ve şöyle der. Ben ümmeti Muhammed'in en cesur insanıydım. Onlara yeten şeyle yetinemedim mi diyerek kendi nefsini kınamaya başlar bu malı alan adam. Ravi diyor ki, bunun üzerine geri çevirir ama ondan kabul edilmez. Adam bu pişmanlığından sonra malı geri vermeye gider ancak bu ondan kabul edilmez. Ona şöyle denilir, muhakkak ki biz Verdiğimiz bir şeyi geri almayız. Bu durum 7 sene veya 8 sene veya 9 sene böyle devam eder. Ondan sonra yaşamanın bir hayrı olmaz. Veya şöyle demiştir. Ondan sonra hayatın bir hayrı olmaz. Yani bu Mehdi aleyhisselamdan sonraki dönem için. Bu hadis Mehdi aleyhisselamın öldükten sonra büyük kötülük ve fitnelerin çıkacağına delildir. Evet. Evet, Abdul'un Takım senin yazdığını okuyorum da şu an ona bakıyorum. Ancak e, Elbani Rahimullah hadisin sadece en son söylediğimiz kısmıyla ilgili olarak yani demin okuduğumuz Fe innehu halifetullahil Mehdi sözü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir bölümüyle ilgili Elbani Rahimullah'ın Hatta İbni Teymiye rahimahullah'tan da nakil yaparak diyor ki sadece bu kısmı zayıftır. Dolayısıyla e, ben bunu paylaştım. İnşallah bu hadisle ilgili yine ileride açıklama var. Hatta Silsiletul Hadisu da'yife vel Mevdu e, adlı kitabında bu 85 numarayla da kayıtlı sadece o kısmıyla ilgili. E, hadisin ilk baştaki e, ifadeler ise... İlk baştaki ifadeleriyle ilgili ise sahih olduğunu söylüyor Elbani Rahimullah. Evet. Ali radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mehdi'mizden ehli beyt, ıslahullah fi leyleh. Ali radıyallahu rasulullah aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mehdi bizden beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Mehdi bizden ehlibeyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Hadis i̇mam Ahmed Ahmet rahimahullah'ın müsnedinde kayıtlı. Müsnedi tahrik eden Ahmet Şakir, isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Elbani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Sahihül Camiye-ü Sagir'de 6611 numarayla kayıtlıdır. Yani Allah onun tövbesini kabul eder. İbn Kesir rahimullah diyor ki bu hadisten, hadisle alakalı. Allah onun tövbesini kabul eder onu başarılı kılar, ona ilham eder ve onu irşad eder. Eski halinden başka hale çevirir. Yani e, bu hadisten anlaşıldığı üzere, Mehdi aleyhisselam, Mehdi olduğunu veya e, Mehdilik ile Allah azza ve celle onu bir gecede vasıflandıracak. Onu bir gecede ona ilham edecek, onu hazırlayacak. Allah subhanahu ve teala İbn-i Kesir Rahimahullah'ın dediği gibi tövbesini kabul edecek, onu başarılı kılacak, ona ilham edecek ve onu irşad edecek. Eski halinden başka bir hale dönecek diyor. Dördüncü diğer bir hadiste <gülüyor> Ebu Said El-Hudri Radiyallahu anh'ın Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. El-Mehdiyü Minni Ejlel جبها, أقنال الأنف, يملئ الأرض قصتا وعدلا كما ملئت جورا وظلمة, يملك سبع سنين. Aysat ve, ve Selam buyuruyor ki Mehdi bendendir, yani benim soyumdandır. Anlı şakaklarına kadar açık, burnu ince, uzun ve kıvrıktır. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolmuşsa, onu doğruluk ve adaletle doldurur. Yedi sene hükmeder. Tabi birazdan gelecek inşallah. Bazı hadislerde yedi, bazılarında sekiz. Ya da az önce okuduğumuz e, hadiste diyor ki, yani yedi veya sekiz. Başka bir hadiste dokuz diye de geçecek. Böyle bir ortalama var. Allah en iyisini bilir. Okuduğumuz bu hadis, Ebu Davud, Mehdi, hakim, müstedrek, hakim bu hadisi Müslüm'ün şartlarına göre sahihtir. Ama Buhari ve Müslim rivayet etmemişlerdir demiştir. bir hadisin ravilerinden olan İmran zayıf birisidir. Müslim ondan hadis rivayet etmemiştir. Uzunca bir e, dipnot var hadisle ilgili. Ancak ben doğrusu şeye gelmek istiyorum... E, Elbani Rahimullah bu hadisle ilgili diyor ki son olarak isnadı Hasem'dir. Sahih Camius Sagir'de 6612'li e, hadis olarak kayıtlıdır. Yine Ummu Seleme radıyallahu Anh'a şöyle buyurdu. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. El-Mehdiyü min itrati min veledi Fatimeh Mehdi Ehli beytimden Fatıma'nın evladındandır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Elbani Rahimullah bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Es-Sahih-i cemiyat 6.610 numaralı hadis. Cabir Radiyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yenzilu İse i̇bn Meryem Aleyhisselam ve yakulu amiruhum mehdi taala salli bina feyaqul la inna ba'dahum amiru ba'd takrimatallah hadihi el umme İsa bin meryem aleyhisselam iner Emirleri olan mehdi şöyle der yani müminlerin emiri olan mehdi şöyle der gel bize namaz kıldır İsa aleyhisselam, hayır, muhakkak Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak bazınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz, der. Aynı şekilde, Hadisle ilgili Elbani Rahimullah sahih olduğunu söylemiştir. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Minnellezi yusalli ise ibnü Meryem'e halfeh, İsa bin Meryem bizden birinin arkasında namaz kılacaktır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La tezhebu evle tenkadid dunya hatta yemlike al arabe raculum min ehli beyti. Yuvayeti usmuhu ismi, Yuvayeti hu ismuhu ismi. Ehli beytimden ismi benim ismime uyan bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz veya bitmez. Hadis, İmam Ahmet'in müsnedinde 3573 numaralı hadis olarak kayıtlı, müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi'de Hasan sahih olduğunu söylemiştir. Başka bir rivayette yuvatü ismuhu ismi وَاسْمُ اَب۪يهِ ismi اَب۪ي ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyar buyurmaktadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. Elbani Rahimullah hadisin sahih olduğunu söylüyor. Sahih-i cemi sahirde. Arkadaşlar, tabi ki dersin başında ifade etmiştik. Demiştik ki, bazı e, Mehdi aleyhisselam gerçeğini inkar edenler var. Dolayısıyla e, bu sebeple hadisleri senetleriyle beraber söylüyoruz. Efendim sahat derecesini söylüyoruz. Ve bununla beraber özellikle bazıların e, iddiası var. Buhari ve Müslim'de Mehdi ismi olarak geçmemektedir diye bu hadisler. İnşallah Buhari ve Müslim'de bulunan ve Mehdi'ye işaret eden başka hadislere bakalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Keyfe entum, ize nezel ebnü Meryem'e fikum ve imamukum minkum. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz? ya da sizin haliniz nice olur manasında. Hadis Buhari'de kayıtlı, Ahadisul Enbiya babu nuzulu Meryem. Diğer bir hadis, Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ın resulullah aleyhi ve şöyle derken işittiğini söylüyor. لا تزل طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعدكم على بعد أمرأ تكرمة الله هذه الأمة ümmetimden bir taife hak üzerinde, mukatele ederek kıyamet gününe kadar galip, ve muzaffer olmakta devam edecektir. Sonra, İsa İbn Meryem Aleyhisselam iner. Emirleri ona, gel bize namaz kıldır der. İsa Aleyhisselam, hayır, muhakkak Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak, bazıınız Diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der. Yani der ki Allah Azza ve Celle emirlikte sizi seçti. Bazınız bazılarınız üzerine emirsiniz der. Çünkü e, hadislerde de dikkat ederseniz Buhari ve Müslim'de geçen hadislerde Mehdi lafzı geçmemektedir. Gerçi onun gerçekte ismi ismi Muhammed'dir veyahut Ahmet'tir. Ancak yani Muhammed bin Abdullah, aynı Mehdi yani hidayete çağıran, hidayet önderi, hidayet rehberi manasındadır. Bu onun, bu onun lakabıdır, bu onun künyesidir. Yani hidayete çağıran, sahih menhece çağıran, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın, e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın, ümmetinin en sıkıntılı olduğu dönemde, yani fitnelerin çokça olduğu, zelzelelerin çokça olduğu bir dönemde, böyle bir refah, bir efendim e, malların bollandığı, iki kişinin birbirine küs olmadığı bir dönemi Allah Azza ve Celle onunla takdir etti. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bu e, hidayet rehberleriyle ilgili Ebu Bekir radıyallahu anh, Omar radıyallahu anh ve diğer ee, sahabeleri için diğer halifeleri için de bu ifadeyi kullanmıştır. Mesela ve aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefai raşidin ve mehdiyin addu aleyhi bin nawacis diyor ki size sünnetimi bırakıyorum ve aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefai raşidin ve mehdiyin ve sizi e, hidayete götürecek olan veya hidayet üzere olan raşid halifelerimin yolu üzere bırakıyorum. Sahabeler kendisine neyi tavsiye edersin, neyi öğütlersin dediği zaman hibin vesselam azı dişlerinizle onların yoluna sarılın diye emretmiştir. Yani bugünkü gibi birilerinin çıkıp ben Mehdi'yim demesiyle bu olmuyor. Veya birileri çıkıp benim adım Muhammed babamın adı da Abdullah'tı. Dolayısıyla bu benim demesiyle de olmuyor. Ki bugün Şia'da bunun örnekleri var. Hatta şu an ismi e, ismi ee, Hasan el Askeri diye bir ismi var. Onların acayip bir e, inanışları var. İnşallah bunları da dediğimiz gibi bunlara ayrı bir bölüm ayıracağız. Bunu yapmamızın sebebi bile bile kirletilmek istenen efendim sabote edilmek istenen çarpıtılmak istenen ehli sünnet menhecini korumak e, adıyla ve biz cahil olan veya bu konuda Efendim, e, hücceti nasıl bir istikamet takip edeceğini bilmeyen kardeşlerimizi en azından bu konuda akidelerimizi düzeltmeye çağıracağız. E, Demin de bahsi geçti, bugün Amerika'ya kafa tutan, kafa tutan bir İran var, bir Şii topluluğu var ve maalesef bunlar da Müslümanların gönlüne taht kurma peşindeler, e, Şii sempatisini oluşturmak ve kendi amaçlarına u, e, ulaşmak için maalesef e, bu ümmeti harcamaktadırlar ve bu ümmet hala uyanmamakta az önce okuduğum hadis müslimin iman ve u nuzul İsa İbni Meryem hakimen e, bâbinde geçiyor e, Cabir bin Abdullah radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Yekunu fi âhir ümmeti halifetun yâhs yahsil mal hafsan la yaudduu adada ümmetimin son zamanlarında bir halife olacak ki avuç avuç mal avuçlayacak ve bu malı saymayacaktır. Ee, hadis Müslim'de bir sonraki hadiste şu lafız vardır malı sayı ile saymayarak avuç avuç saçacaktır. Yani sayarak vermeyecek, avuç avuç saçarak verecektir. Ravi Ceriri, Ravi Ceriri kimdir? Ebu Mesud Sa'id bin İyaz Ceriri Basri, rahimahullah, Basra'nın muhaddislerinden olan sika birisiydi. Ölmeden önce, Ölmeden 3 sene önce rivayetleri karıştırmaya başlamıştı. Hicri 194 yılında vefat etmiştir. Bu ravilerin ismini sayacağız. Ve yine ben Ebu Nadra diyor. Ve Ebu A'laya rahimahullah. O halifenin Ömer İbnül Aziz rahimahullah olmasını düşünür müsünüz dedim. Onlar. Hayır dediler. Kimdir bu isimlerini saydığım? Ceriri söyledim. Ebu Nadra ve Ebu'l-Ala. Ebu Nadra, Munzir bin Malik bin Kıta'atul Abdi Basri, Sika'dır, çok sayıda sahabeden rivayette bulunmuştur. Hicri 108'de vefaat etmiştir. Bir diğer ismini saydığımız Ebu'l-Ala, e, o da Yezid bin Abdullah bin Şahir. Ami rahimahullah, tabi'in ve sikadır bir grup sahabeden rivayette bulunmuştur. O da Hicri 108'de vefaat etmiştir. Bunlar biliyorsunuz Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah zamanında mal öyle çoğalmıştı, adalet oturmuştu, efendim neredeyse ihtiyaç sahibi kimse kalmamıştı, münadiler sokaklara dökülüp yok mu ihtiyaç sahibi verelim yok mu evlenmek isteyen evlendirelim gibi sesleniyorlardı. Bu sebeple tabiinden bu kimseler kendi aralarında bu hadis üzerine dediler ki hani hadiste dedik ya ümmetim, ümmetim son zamanlarında bir halife olacak ki avuç avuç mal avuçlayacak ve bu malı saymayacaktır. Onlar dediler ki kendi aralarında bu Ömer İbni Abdülaziz olabilir mi? Sonra şöyle bir sonuca vardılar dediler ki hayır yani Ebu Nadra diyor, ben onlara sordum bu olabilir mi? Onlar dediler ki hayır, bu o olamaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ahir zamanda İsa Aleyhisselam onun varlığında inecek olan kimsedir. Çünkü e, hadislerin cem'i bunu ortaya koymaktadır. Buhari ve Müslim'de geçen bu hadisler iki şeye delalet eder. Bir, İsa Aleyhisselam'ın gökten indiği sırada Müslümanların başında onlardan bir emir bulunduğuna, yani İsa aleyhisselam indiği zaman Midi aleyhisselam emir olarak onların başında olacak. iki Müslümanların emirinin namaz kılmak ve Müslümanlara namaz kıldırmak için hazır bulunduğuna, bu emirin İsa aleyhisselama namaz kıldırması için ön tarafa geçmesini teklif etmesi, bu emirin emirliğe uygun ve doğru yolda olduğunu gösterir. Yani İsa aleyhisselam ona uyması, onu tasdik etmesi onun hak üzere olduğuna da bir delildir. Her ne kadar bu hadislerde onun ismi açıkça Mehdi olarak belirtilmemiş olsa da hadisler kıyamete yakın vakitte Müslümanlara önderlik yapacak salih bir kişinin niteliklerini gösterir. Nitekim Sünen ve kitap ve diğer kitaplarda bulunan hadisler Sahihindeki bu hadisleri açıklamaktadır ve sahih şahsın, salih şahsın Muhammed bin Abdullah olduğuna delalet etmektedir. Yani her ne kadar Buhari ve Müslim'de onun ismi veya mehdi olduğu kayıtlı değilse bile diğer e, hadis kitapları ve sünenler ve müsnetler bunu ortaya koymaktadır ve açıklamaktadır. Ve ona Mehdi dendiğini göstermektedir. Zira bazı hadisler diğer bazı hadisleri tefsir eder. Bazı hadisler diğer bazı hadisleri tefsir eder. Yine bu hadise delil olarak Haris bin Ebi Usame'nin müsnedinde geçen Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. İsa ibni Meryem aleyhisselam iner ve onların yani Müslümanların emiri Mehdi der ki, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkça onu ifade etmiştir. Daha önce bu hadis geçti. Bu hadis sahih-i müslümde geçen İsa Aleyhisselam'a namaz kıldırması için teklifte bulunan Müslümanların emirinin Mehdi isimli kişi olduğunu gösterir. Sıddık Hasan Han Rahimahullah El-İzad isimli kıyamet alametlerinden bahseden kitabında Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadislerin büyük bir bölümünü nakletmiş ve bu hadislerin sonuncusu olarak Müslim, e, Müslim'deki Cabir radıyallahu anh'ın hadisini verdikten sonra şöyle demiştir Sıddık Hasan Han. Bu e, Sıddık Hasan, Hasan Han e, Hindistan tarafından Elbani Rahimullah ve e, benzeri e, menheci takip eden kıymetli alimlerden birisidir ve o demiş ki bu hadiste açıkça Mehdi ismi geçmemektedir fakat daha önce geçen birçok benzeri hadis ve sahabe sözlerinden onun beklenen Mehdi aleyhisselamdan başkası olmadığı anlaşılmaktadır evet inşallah ben konuyla ilgili hadisleri burada ifade ettim ve Mehdi Aleyhisselamla ilgili hadislerin mütavati olduğuyla ilgili bir bölümümüz de var. Ancak onu bugün işlemeyeceğiz çünkü biz dersin bir kısmını dün işlemiştik. Bugün böyle ikiye bölmüş olduk. Burada dersi inşallah noktalayacağız. Programım da böyle benim yani daha fazla burada duramayacağım. Ancak bilmiyorum az önce ne oldu bir kardeş bir şeyler yazdı dedi ki. Başka bir şey işleyelim dedi. Bu Mehdi isminden mi rahatsız oldu? Veyahut e, inkar edenlerden miydi? Bir allah alem Alem Abdülmuntakim kardeşimiz ona cevap verdi. Ben ne oldu bilmiyorum. Çok iyi göremedim. Hatta dikkate almamak için cevap da vermedim. Doğrusu e, belki de kendisi Allem'e birisidir. Bu konulara ihtiyaç duymuyordur. Ancak biz inşallah... <gülüyor> müdavim olmayınca Musa abi müdavim olmayınca elbette biz biliyoruz aykırı sesler karşımıza çıkacak elbette biliyoruz ki herkes söylediğimizden hoşnut olmayacak ancak acaba ben şöyle dediğimde rafıziler ne diyecekler yani hani onlar Mehdi diye bekledikleri aslında onların alamet olarak ortaya koyduklarından deccal olduğu anlaşılıyor çünkü onların Mehdi diye bekledikleri biliyorsunuz Ümmüne Aişe radıyallahu anheyi, Ebu Bekir radıyallahu anheyi, Efendim, Umar radıyallahu anhumu, kabrinden çıkartıp onlara kısa uygulayacak. Yani onları tekrar öldürecek. Hacerül Esved'i yerinden alıp, nereye Kerbela'ya getirecek. Ve buna benzer birçok şey. Dolayısıyla bunlara inşallah yeri geldiğinde değineceğiz. Burada ben sözü noktalıyorum. Yani çıkmam da icap ediyor. Çünkü ben, bir misafirim var onu almaya gideceğim havaalanına. Allah sizden razı olsun ve hadihi Allahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruk ve etûbu ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh.